Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh ve na'udzu billahi min şurur enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh, ve men yudlil fela Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike ve eşhedü en Muhammeden abduhu ve rasuluh. Emma ba'd Fein istıkal hadis kitabullah ve hayral hadiyeti Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerral umuri muttasatuhha kulle muhtasetin bid'ah ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalaletin cinnar. Allah azze ve celle İsra suresinin 53. ayetinde mealen şöyle buyuruyor. Kullarıma söyle sözün en güzelini söylesinler sonra şeytan aralarını bozar. Çünkü şeytan insanın apaçık düşmanıdır. Hasan el-Basri Rahimallah dedi ki, kendisine kötü söyleyen gibi değil de Allah sana merhamet etsin, Allah seni bağışlasın desin demektir. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Biriniz mümin kardeşine silahla işaret etmesin. Çünkü işaret eden kişi bilmez ve şeytan onun eline hız verir de ateşten bir çukura düşürür. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Diğer bazı lafızlarında, yani buna benzer hadislerde Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir kimsenin kardeşini demirle işaret etmesi helal değildir. Lafzıyla gelmiştir. Burada da silahla işaret etmesi, yani bu şaka amacıyla da olsa Müslümana bu yasaklanıyor, silahla işaret etmek. İşte diğer rivayette de demirle işaret etmek. Hatta bu Şakalaşırken dahi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın işte kişinin kardeşini korkutması helal olmaz. Ee, mesela bu bunu söylemesine sebep olan olaylardan, hadiselerden birisi, bir yolculuk esnasında konakladıklarında sahabelerden birisi, diğer bir kardeşinin e, artık ayakkabısını mı, asasını mı bir şeyini saklıyor. Ve o da telaşa düşüyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine işte kişinin kardeşinin şakayla da olsa korkutması helal değildir buyuruyor. Ee, Müslümanların birbirleriyle ilişkilerinde bu tür şeylerden sakınmaları gerekir. Yani demirle işaret etmek, yani şakayollu bile olsa, korkutma amaçlı e, faaliyetlerde bulunmak, onun eşyasını saklamak bunlar yasaklanıyor. Câbir radiyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki şeytan Arap Yarımadası'nda namaz kılanların kendisine kulluk etmesinden ümidini kesmiştir. Lakin aralarını bozmaktan ümitlidir. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Bunun manası, Arap Yarımadası'nda namaz kılanların asla şirk koşmayacakları demek değildir. Bazıları böyle e, anlıyor. Böyle bir şey yok. Yani Arap Yarımadası'nda da insanları şirke düşmesi söz konusu olabilir. Zaten vakidir de bu. Bu şeytanın zanlıdır. Yani bu e, şeytanın ümitsizliğe düşmesidir. Yani namaz kılanlar e, bundan uzaktırlar manasında. Yani bu imkansız manasında değil. Burada tevhid ehlinin dikkat etmesi gereken e, demek ki aralarının bozulması. Yani şeytan daha çok bu işlerle uğraşır. Zaten Cabir Radyalan'tan gelen diğer bir rivayette Evet, e, buraya almışız zaten. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Muhakkak ki iblisin tahtı deniz üzerindedir, su üzerindedir. Yani Allah Azze ve Celle'ye benzemek için tahtını su üzerine kurar, deniz üzerine kurar. Ordularını gönderir ve onlar da insanları fitneye düşürürler. En büyükleri fitne bakımından en büyükleridir. Evet, bu... Müslim tarafından rivayet edilmiştir. Müslim bunu rivayet ettiği yerde farklı bir lafzını, biraz ayrıntılı rivayet ediyor. Orada bu müfrezelerini şeytan gönderir, ordularını gönderir ve bunlara bir nevi muhasebe yapar. Yani gün sonunda muhasebe yapar. Sen ne yaptın, sen ne yaptın diye. Herkes bir şeyler söyler bu iblis tayfesinde. İblis, liderleri olan iblis, onların yaptıklarından hiçbir şeyi önemsemez. Yani bir şey yapmamışsın diyerek önemsemez. Ta ki bir tanesi gelir der ki işte ben falan kimseyi karısıyla kocasının arasını bozuncaya kadar onları bırakmadım der. Onu taltif eder. Över. İşte sen. Adamım sensin diyerek onu över diye buyruluyor. Yani şeytanın faaliyet alanı Müslümanlar üzerindeki faaliyet alanı birbirleriyle fitneye düşmeleridir. Bu sebeple Müslümanların Allah Azze ve Celle'nin haklarıyla birlikte Müslümanların beşeri haklar dediğimiz, beşeri hukuk dediğimiz birbirleriyle ilgili haklarına da riayet etmeleri e, önemlidir. Bunlara dikkat edilmesi gerekir. Şeytan demek ki bundan ümitlidir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, ''Aranızdan hiç kimse yoktur ki cinlerden bir arkadaşı olmasın.'' Yani herkes cinlidir, yanında bir e, cinlerden bir arkadaş vardır. Dediler ki, seninle demeyen Allah'ın Resulü şöyle buyurdu. Benim de ancak Allah bana yardım etti de teslim oldu. O bana hayırlan başka bir şey emredemez. Bunu Müslim rivayet etmiştir. Bu hadisten anlıyoruz ki, herkesle beraber cinlerden bir karin, görevlendirilmiş, onunla beraber bağlanmış bir karin. Karin yakın demek, bağlı demek. Cini var. Bizim musallat olduğunu gördüğümüz, yani cin çarpmış dediğimiz insanlar muhtemelen iblisin tayfesi olan e, ordularıyla işbirliği yapması. Yani e, böyle bir şey. Yoksa e, normal e, yaşantıda herkesle beraber cin bulunduğunu zaten bu hadis bildiriyor. Ama e, işte kişiyi salih amellerden uzak tutan, Kur'an okumaktan, ibadetlerden alıkoyan bu e, veya Kur'an okunmasından rahatsız hale getiren cin çarpması dediğimiz olaylarda fasık cinlerin veya kafir cinlerin o kimseye kalebe çalması söz konusu. E, bu konuda gelen eserlerde, sahabeden e, nakledilen rivayetlerde, işte Suitinden tercüm ettiğimiz Cinler Alemi kitabında bu tür rivayetleri görebilirsiniz. Bunlardan sayı olanı olmayanı. olanların olanlarında, Müslüman kimsenin, Allah'a itaat eden, ibadet ehli, zahit e, Müslüman kimsenin cininin zayıf olduğu, bunların birbiriyle karşılaştığı zaman, işte fasık olan kimsenin cininin daha yağlı, daha kuvvetli, semizlemiş gibi o halde olduğu, ama e, takvalı Allah'tan sakınan, Allah'ın emirlerini yerine getiren, yasaklarından sakınan e, Müslümanın ise cininin daha zayıf olduğu şeklinde, yani, e, İfadeler aktarılmıştır seleften. Bu da Müslüman'ın ferdi yaşantısında buna dikkat etmesine bir uyarıdır esasında bu. Yani herkesin madem bir arkadaşı var cinlerden, bunu sen kontrol altında tutmalısın. Yani Allah'tan sakınarak, işte abdestinde, namazında, abdestin muhafazası mesela, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İbn-i Macede, Sevban rivayet etti hadis olduğu gibi, Abdesti muhafaza yani. yani abdesti bozulduğu zaman yeni bir abdest almayan Sürekli abdestli bulunmaya ancak mümin riayet eder, buyuruluyor. Yani müminin özelliklerinden birisi sürekli abdestli bulunmaz. Sürekli abdestli bulunması demek şeytana karşı alınan önlemlerden birisidir. Buna Allah'ı zikretmeyi eklerse şeytan onun kalbine vesvese veremez. Yani bu konuda da yine... Pek çok naslar var. Yani zikir şeytana karşı Müslümanı koruyan bir kaledir. hesin yani Hısnül Hasin deniliyor zikir için. Yani kişinin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan sayh yollarla aktarılan zikirlerden günlük olarak mutlaka adet edindiği, virt edindiği zikirler bulunmalıdır. Yani bunun manası şu değil. Mesela işte Hısnül Hısnül Müslim gibi bazı zikir kitapları var. İşte buradaki zikirlerin hepsini ezberlemek değil kastımız. Yani bu herkesin yapacağı iş değil zaten. Ama en azından mesela sabah kalktığında ne söylemelisin? Gece yatarken ne söylemelisin? Hangi ayetleri okumalısın? Ee, sürekli devam edebileceğin şeylerden yani bir gün yapıp iki gün yapıp üçüncü gün terk edeceğin şekilde değil de sürekli devam edebileceğin zikirlerden adet edinmesi gerekir. İşte abdest alırken Başlarken abdest bittikten sonra Allah'a zikretmek, e, işte elbise giyerken zikretmek, bunun gibi mescide girerken çıkarken e, bunlara devam etmek kişiyi e, iblis ve tayfesinden koruyacak önemli e, etkenlerden, sebeplerden, vesilelerden birisi. Bu olmazsa şayet, kişi buna dikkat etmezse şeytanın, insanın kalbine bir hakimiyeti söz konusu olur. Yani onun amellerine bir hakimiyeti olmasa bile vesvese kabilinden bir hakimiyeti olur. Bu da Müslümanların birbirleriyle ilişkilerinde oldukça önemli. Yani bu vesveseler sayesinde hadiste geçtiği gibi az önce şeytan gayesi demek ki yani namaz kılanları kendisine ibadet ettirmekten ümidini kesmiş ama onların arasını tahriş etmekten, bozmaktan ümitli. Bunun manası ne demek? Her Müslüman İblise karşı önlemini alsın demek. Önlemini almazsa, biri alır, diğeri almazsa, diğeri korunurken biri ki, işte o vesveseler sayesinde olmadık hareketleri, olmadık şeyler, farklı konulara yorumlar ve kötü bir takım zanlara düşebilir. E, bu iç alemdeki bir uyarı. Dış alemdeki, yani kullar arasındaki ilişkilerle ilgili olarak zaten ayette buna işaret ediliyor. Yani kullarıma söyle, sözün en güzelini söylesinler. Yani konuşmalarına dikkat etsinler, argo konuşmasınlar. E, bu yüzden Nebi Aleyhisselatü Vesselam e, birini su döktüm demesin. Mesela devletmeyi tarif ederken e, söylenmesi gereken sözü söylüyor. Veya biriniz işte midem habis oldu demesin. Fakat midem bulandı desin. Yani bu gibi e, ayrıntılarda bile e, düzgün ifade kullanmaya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yönlendirmiştir. Ayette de bunun şeytanın insanlara düşmanlığında etkili bir malzeme olduğuna işaret ediliyor. Yani insanların birbirlerine konuşmalarında dikkatli olmaları e, bunlardan bir diğeri mesela mizah. Yani çokça mizah yapmanın e, düşmanlığa sebebiyet vereceğine kalplerde kin oluşmasına sebebiyet vereceğine işaret eden seleften gelen eserler var. 54. ayet Rabbiniz sizi en iyi bilendir. Dilerse size merhamet eder. Dilerse sizi cezalandırır. Biz seni onların üstüne bir vekil olarak göndermedik. İbn-i dedi ki Allah dilerse iman etmenizi sağlayıp merhamet eder. Dilerse üzerinde olduğunuz şirk ile öldürür ve azap eder. Evet. Burada Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben biz seni onların üstüne bir vekil olarak göndermedik. Yani o Allah'ın Resulü olmasına rağmen onun pozisyonu buysa ümmetine karşı başkaları da böyle. Yani başkaları da bu ayetten kendi üstüne düşen payı almalı. Biz seni onların üstüne vekil olarak göndermedik. Bilakis Allah Azze ve Celle dilerse merhamet eder. Yani İbn-i Cireyc'in tefsirine göre merhamet ederse hidayet eder. Dilerse de azap eder, cezalandırır. Yani hidayet etmez. Kulun sapıklıkta kalmasını sağlar bu sayede. İşte Ebu Hürer'e Radiyalan'tan, Muaviye Bin Ebi Süyan Radiyalan'tan ve daha başka sahabilerden gelen rivayet olduğu gibi, Allah Azze ve Celle kulunun hayrını murad ederse onu dinde fakih kılar, anlayışlı kılar buyruluyor. Kişinin Allah Azze ve Celle'nin kendisine merhamet etmesini sağlayacak, hayrını dilemesini sağlayacak vesilelere sarılması lazım. Fıkıh tefakkuh ile olur. Yani fıkıh öğrenmeye çalışmak suretiyle. ilim, teallüm ile olur. Hilim yani ağırbaşlılık, musibetlere e, sızlanmadan sabredebilme, kendisine yapılan kabalığa karşı tahammül edebilme. Bunlar e, tahallüm ile olur. El hilmu, innemel hilmu, bir tahallüm. Yani hilim sahibi olmaya çalışmakla Kişinin tabiatında böyle bir yapı yoktur ama bunu kendisini zorlayarak hilim sıfatına sahip olur. Yani kendisini zorlaması demek Allah Azze ve Celle'nin kula rahmet etmesini sağlaması demektir. İlim öğrenmeye çalışması demek, bu yolda olması demek ya kişi de insanda kabiliyet olmayabilir, ilme istidat olmayabilir, anlamaz. Yani... E, Öğretilen şeyi ezberleyemez, anlayamaz, çözemez bunlar olabilir. Ama bunlar neden olmuyor? Demek ki Allah kulunun hayrını dilemiyor. Burada bu e, sır gizli. O halde kişinin ne yapması lazım? İlmi öğrenmenin, fıkıh öğrenmenin yolunu asla terk etmeyecek, anlamasa da terk etmeyecek. Ezberleyemese de bunun peşini bırakmayacak. Bunun yanı sıra Allah Azze ve Celle'nin kendisi hakkında hayır dilemesini sağlayabilecek vesilelere elden geldiğince... E, gayret göstermesi lazım. Yoksa Allah merhamet etmezse, o hidayet etmezse hiç kimsenin hiç kimseye yapabilecek bir şey yok. Diğer bir ayette bildirildiği gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hitaben Kasas suresinde sen sevdiğini hidayet edemez, buyruluyor. Yani biz öyle kimselerin e, doğru bir yolda olmasını isteriz ki sevdiğimiz kimselerden, yakınlarımızdan fakat bir türlü olmaz. Yani bunu sen yapamazsın diyor Allah Azze ve Celle. Bunda sen başarılı olamazsın. Allah bilakis dilediğini hidayet eder, dilediğini saptırır, dilediğine merhamet eder, dilediğini cezalandırır. O halde bütün meselelerimizde işte hayata tevhidin hakim olması bununla mümkündür. Yani Allah Azze ve Celle'nin isim ve sıfatlarında birlenmesiyle Allah'ı iyi tanımakla. Allah'ı tanımanın yolu, O'nun sıfatlarını, isimlerini bilmekle, bu isimlerin neye delalet ettiğini bilmekle, sonra bu isimlerin her birinde Allah Azze ve Celle'yi birlemekle, hayatımızın her alanında Allah'ı birlemekle mümkündür. Ve bu şuurdan ayrılmamak. Kişi bu şuurdan ayrıldığı zamanlarda gaflete düşer. Yani Allah'ı unuttuğu zaman, olayların cereyanında Allah Azze ve Celle'yi unuttuğu zaman gaflete düşer ve o kimseden artık hatalar meseleleri hatalı yorumlamalar, yani hayatın vakalarını hatalı yorumlamalar söz konusu olur. Bütün iş Allah'ı tanımaktır yani. Ee, eğer kişi Allah'ı tanırsa e, kullarla e, muamelelerini de ona göre belli bir düzene sokar. Ama Allah'ı tanımazsa, Allah'ı unutursa e, boş temennilere kapılır, boş ümitlere kapınır. Elinden gelmeyen şeylerin hayalini kurar. Beceremeyeceği, asla elde edemeyeceği şeylerin hayalini kurar. Onlar da olmayınca bu sefer ümitsizliğe kapılır. Depresyona girer ve bundan dolayı bir elem hisseder. Mesele Allah Azze ve Celle'yi tanımaktır. 55. Ayet Rabbin göklerde ve yerde olan herkese en iyi bilendir. Gerçekten biz nebilerden kimini kiminden üstün kıldık. Davud'a da zeburu verdik. Katadir Aleyhisselam dedi ki, Allah İbrahim Aleyhisselam'ı halil edindi. Musa Aleyhisselam ile konuştu. İsa Aleyhisselam'ı Adem Aleyhisselam gibi kılıp onu topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi, o da ulu verdi. O Allah'ın kulu, nebisi, kelimesi ve ruhudur. Süleyman Aleyhisselam'a kendisinden sonra hiç kimseye vermeyeceği bir mülk verdi. Yani hükümdarlık verdi. Davud Aleyhisselam'a zeburu verdi. Biz kendi aramızda Zebur'un Allah'ın Davud Aleyhisselam'a öğrettiği bir dua, hamd, tesbih ve temcid olduğunu, yani Allah'ı yüceltme içeren, tenzih içeren, övgü içeren e, zikirler olduğunu, onda helal, haram, farzlar ve cezalar gibi konuların olmadığını konuşurduk. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'in de gelmiş geçmiş bütün günahlarını bağışladı. Ebu Hureyre R.A'dan Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam şöyle buyurdu, Davud Aleyhisselam'a Kur'an, yani okumak kolaylaştırılmıştı. Ee, Hayvanlarının eğerlenmesini emreder. Onlar eğerlenmeden önce Kur'an'ı okurdu ve ancak elinin emeğini yerdi. Yani kendi kazancını yerdi. Bunu Bukhar rivayet etmiştir. 56. ayet De ki Allah'ı bırakıp da ileri sürdüklerinize yalvarın. Ne var ki onlar sizin sıkıntınızı ne uzaklaştırabilir ne de değiştirebilirler. 57. Onların yalvardıkları bu varlıklar, Rablerine hangisi daha yakın olacak diye vesile ararlar. Onun rahmetini umarlar ve azabından korkarlar. Çünkü Rabbin azabı sakın olacak bir azaptır. Bu ayetlerde şirk ehlinin yaptıklarını reddetme var. Burada e, İslam aleminde, yani İslam tarihinde yazılıyor. E, Müslümanların düşünmesi gereken bir açısı var bu ayetlerin. Şimdi genellikle mesela sufi kesimler gibi, şia kesimler gibi Allah'tan gayrına yani mahluktan, ölülerden, kabirlerden yardım isteyen gruplar, bu şirke düşmüş gruplar, şirk hakkında gelen, Allah'tan başkasına ibadet hakkında gelen ayetleri, işte onlar müşrikler hakkındaydı, onlar putlara, cansız varlıklara tapıyorlar diyerek meseleyi küçümsüyorlar. Yani evet, e, mesela Çağrı filmi veya Hz. Muhammed diye bir çizgi film filmi de yapıldı galiba. Bu filmlerde e, Mekke müşriklerinin vakası ta, e, tasvir edilirken, işte bunlar taşlara taparlardı, iyi bir taş bulunca eskisini atarlardı, hamurdan işte put yaparlardı, meseleyi e, o puta indirgiyorlar. Yani... Allah'tan gayrı ibadet ettiğin, ibadet cüzlerini yönlendirdiğin varlık eğer o putlardan başka bir şeyse sorun yok gibi. Mesela salihler, peygamberler veya melekler gibi veya cinler gibi yaşayan, hareket eden, yani irade sahibi varlık var ise o kapsamda değilmiş gibi kendilerini temizle çekiyorlar. Bu ayetlerde bu zihniyet reddediliyor. Ne deniliyor? Onların yalvarlıkları, Allah'ın dışında kendisine seslendikleri varlıklar, Rablerine hangisi daha yakın olacak diye vesile ararlar. Yani esasında o putların da hakikati var. Putlar neyi ifade ediyor? Temsildir yani putlar. Putlar işte Laat'tır, Uzzadır, Menat'tır veya Hubel'dir veya adı ne olursa olsun, isaf olur, Naile olur yani cahiliye döneminde tapılan putlar. Bunlar hep aslında bir takım şahısları temsil eden, heykeller veya suretler idiler. Daha önceki putlar da öyleydi. Şam halkında işte Arap topraklarına, Şam diyarından gelmiştir. Şamlıların yaptıkları da, eski Şamlıların yaptıkları da bu temsillerden ibaretti. Yani işte bu Lat ve Uzza'nın hacılara yiyecek içecek dağıtan hayırsever kimseler oldukları yani toplumda Allah dostu olarak bilinen hayırsever kimseler oldukları biliniyor bunlar rivayet ediliyor Nuh Aleyhisselam zamandaki putçuluğun da sebebi yani ve bunlar da Nuh Aleyhisselam'ın kavminin salihleri bu salihleri yad etmek için zaten bunları sembolize etmek üzere putlar icat edilmişti suretleri heykelleri icat edilmişti Arap toplumdaki de böyle bir şeydi şimdi Mesela su bir rabıta yapıyor, şeyhin resmini alıyor, ee, onunla bir işte nur akşı gibi bir ilişki olduğunu söylüyor, Faiz akşı olduğunu söylüyor. Böyle tapıyor ee, veya işte darda kaldığı zaman medet ya seyda diyor, buna benzer şeyler söylüyor veya kabirlere gidiyor, kabir sahiplerinden e, isteklerde bulunuyor. Ortada tek bir yön var. Yani asıl illete baktığımız zaman ne diyor Allah Azze ve Celle? Allah'ı bırakıp da ileri sürdüklerinize yalvarın. Yani Allah'ın dışında yalvardığınız ne varsa çağırın. Onlar sizin sıkıntınızı ne uzaklaştırabilir ne değiştirebilirler. Bu Kur'an'ın muhatabı olan yani Allah Resulü'nün ve sahabelerin tebliğ ettiği müşriklerinin onlar muhataplar oluyor dolayısıyla. Kur'an'ın muhatapları olmuş oluyor bu ayetleri tebliğ edildiğinde. Onlar buna itiraz etmiyorlar. Evet, bunlar işte fayda verir, zarar verir. Böyle bir şey demiyoruz biz zaten diyorlar. Onlar biz Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diyorlardı. Yani Zümer Suresi 3. ayetinde anlatıldığı gibi. Biz bu varlıklara yani Allah'ın dışında edindiğimiz dostlara sırf bizi Allah'a daha fazla yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz diyorlar. Böyle bir itiraf içerisindeler. Yani Kur'an-ı Kerim'de müşriklerden bahsedilen, onlara hitap eden bütün ayetlerde böyle bir karşılık bulursunuz. Yani onlar inkar etmiyorlar bu ayetleri. Yani onlar işte sıkıntımızı uzaklaştırır. Böyle bir iddiaları yok. Fakat bu ayetler hatırlatıldığında Hatta İbrahim Aleyhisselam'ın kıssası anlatılırken o kavmine bunlar söyledi. yani bunlar size ne fayda verir ne zarar verir dediğinde, kavminin verecek bir cevabı yok. Başları önlerine eğiliyor ama şöyle diyorlar, İşte biz atalarımızı bu yolda bulduk, onu mu terk edeceğiz? Yani bir gelenek var. Bu kadar insan yanlış mı yapıyor? Sen daha yeni çıktın ortaya, işte bunları e, tekbir-i yapıyorsun. Aynı Saad suresi 5. ayetinde anlatıldığı gibi. Yoksa ilahları tekbir mı yaptı diyorlardı. Yani biz sadece Allah'a mı ibadet edeceğiz? Bu varlıkların da Allah katında bizim için bir saygınlığı var, vesilelikleri var. Biz bunları da ibadet ederiz. Onların dertleri buydu. İşte La İlahe İllallah sözü, bunları kökünden silip atan bir kelime. Bu sebeple La İlahe İllallah diyen, bu sözü bilerek ölen bir kimse cennete girer. Buyuruyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu sözün manası bu. Yani Allah'ın dışında ibadet edilecek varlıkların tamamından teberri etmektir. Sadece Allah'a ibadet ederiz. La ilahe illallah manası budur. Dolayısıyla Zümer 3. ayetinde müşriklerin ibadet ettiklerini, itiraf ettiklerini görüyoruz. Evet biz bunlara ibadet ediyoruz ama bir sor bakalım niye ibadet ediyoruz diyorlar. Biz Allah'a daha fazla yakın olmak için bunlara ibadet ediyoruz diyorlar. Bunlara ibadet ettiklerini itiraf ediyorlar. Birinci nokta burası. İtirafları. Zararı ve faydayı Allah'a nispet ediyorlar. Bu varlıklara, ibadet ettikleri varlıklara nispet etmiyorlar. Bu ne demek? İkinci kısmı, ikinci ayrıntı burası. İlahlık vasfını verdikleri putlarına rububiyet vasfı kesinlikle vermiyorlar. Yani Rab sadece Allah'tır. Yani kainatı çekip çeviren, yöneten, fayda ve zarara malik olan bu yetkilerin tamamı Allah'a aittir. Burada hiçbir itirazları yok. Ama bunlara bir saygı olarak, bir tazim olarak, yine Allah'a tazmin bir gereği olarak Allah'a ibadet ettiğimiz gibi bu varlıklara da ibadet ederiz diyorlar. Onların şirk ehli olmasının sebebi bu. Yani... Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bunların kökünü kazımak üzere, savaşmak üzere işte kadınlarını cari olarak alıp e, ölülerinin e, Müslüman mezarlığına gömülmemesi, yani bunların ölülerinin de dirilerinin de Müslümanlardan tamamen teberri etmesi için gönderilmesindeki e, temel gaye bu esas üzerine. Yani Allah'ı rububiyetinde birlese dahi, uluhiyetinde de birlemedikçe o kimsenin kanı, malı Namusu helaldir. Ehli İslam'a. Şimdi gelelim ehli İslam'a. Yani La İlahe İllallah diyor. İslam'a giriyor. Yani diyor ki adam, Allah'tan başka ibadet edilecek bir varlık yok. Ama meselenin cahili ne söylediğini bilmeden söylediği için, İslam'ın ne ile geldiğini, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ne ile gönderildiğini bilmediği için, bu sefer... Allah'ı rububiyetinde kabul etmekle beraber Allah'tan başkasına ibadet edilmesini şirk olarak görmüyor. Ve bunlara ibadet ettiğinde kabul etmiyor bu kimseler. Yani tasavvuçu kesimler, şirk koşan tasavvuç kesimler ve şia fırkaları umumiyetle. tabi fırka isimleri çok. Kendi içerisinde bölünmüş fırkalar çok da. Genel olarak Allah'tan başkasına seslenenler. Mesela bir Müslüman düşünün. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diyor. İşte bizim kıblemize yönelmiş, bizim kestiğimizi yiyor. Yani zahire. Müslüman, İslam hükümlerine tabi bu adam. Beş vakit namazını kılıyor, orucunu tutuyor. Hatta beş vakit teheccüd namazlarını ihmal etmiyor. Dünyadan zahit, Haramlardan uzak duruyor, zinadan uzak duruyor, hırsızlıktan uzak duruyor. Yani yasak olan şeylerin hepsinden uzak duruyor. Ama bu adam dua ederken şefaat, Ya Resulullah diyor. Veya işte medet ya seyda diyor Allah'tan gayrı varlıklara, ibadet cüzlerinden herhangi bir şeyi Allah'tan gayrına yönlendiriyor. Böyle yapmasının sebebi, tek sebebi cehalettir, başka bir şey değil. Yani biz bunlara işte Mekke müşrikleri gibi bir muamele yapamıyoruz. Neden yapamıyoruz? Çünkü Mekke müşrikleri itiraf ediyorlar, bilerek şirk koşuyorlar. Yani tamam bunlar ibadete hak sahibidir diyorlar. Bunlara sorsan, hayır biz onlara ibadet etmiyoruz. O ibadet hak sahibi değil ki diyor. Bilmiyor. Yani ibadetin ne olduğunu bilmiyor. İlah kavramının ne manaya geldiğini bilmiyor. Rab ile ilah arasındaki farkı da bilmiyor. Bunlar cehaletleri sebebiyle mazur görülen kimseler. E mazur diye işte bırak e, alabildiğine birine gitsin demek değil bunun manası. Bilakis tebliğ edilir. Halen daha yani... İlah kavramı öğretilir, ibadet kavramı öğretilir, tevhid kavramı öğretilir, şirk kavramı öğretilir, iman kavramı, e, küfür kavramı. Bunlar öğretilmesine rağmen halen daha bu işine devam ediyorsa ve Müslümanım diyorsa bu adam hala, bunun adı zındık münafıktır. Yani öğrendikten sonra, öğrenmeden önceki halinden bahsetmiyoruz. Zaten bunu öğrense kuvvetle muhtemel e, yani Müslümanlara genel olarak güzel zannımızın sebebi olarak, bunun gereği olarak, e, kuvvetle muhtemel ki bu insanlar bu şirki terk edecek. E, öğrenirlerse. Fakat öğrenmelerinin önünde de bir takım engeller var. Yani tevhid davetinin bu kimselere ulaşmasının önünde asırlar boyunca işte taasup, yani bizim e, ittiba tevhidinin üzerinde duruşumuzun sebebi budur. Yani neden işte yıllardır pek çok alim e, Ulûhiyet tevhidi, rububiyet tevhidi isim sıfat tevhidi diye tevhidi böyle anlatıp duruyorlar da siz çıktınız ittiba tevhidi diye bunu hepsinden önceliyorsunuz denilebilir. İttiba tevhidi bu işin sırrını çözecek e, yegane davettir. Ne demektir ittiba tevhidi? 1. mezhep taasubunu terk edeceksin. Yani tarikatçılık, mezhepçilik, dinde bölünmeler, ihtilaflar, ihtilafa cevaz vermeyeceksin. Dinde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dışında Allah Azze ve Celle adına şeriatı beyan etme, açıklama yetkisini kimlere vermişsen onlardan iptal edeceksin. Yani Muhammedun Resulullah gerçekleşecek ki Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın tebliği insanlara ulaşsın. Bu olmadığı için, bu gerçekleşmediği için şimdi tevhid davetini yani uluhiyet, rububiyet tevhidinden bahseden tevhid davetçisini işte bizim toplumumuz gibi toplumlar hemen buna bir ön yargı takınıyor ve işte bu Vahabilik diyor. Vahabilik demek ne demek? İşte peygamberlerin gerçek olmaz gereken hakkını tanımamak, onu küçük görmek, şefaati inkar etmek veya evliyaları tanımamak, evliyayı inkar etmek veya işte Müslümanları kafir görmek. Bunun gibi kötü intibalar derhal bu e, İnsanların zihinlerine geliyor ve senin davetini dinlemek istemiyor. Ve seni bir e, bidat davetçisi, sonradan çıkma bir bidat davetçisi gibi e, algılıyor. Bu sebeple en önemli şey, e, bu dinin temel dinamiklerinin yeniden ayağa kaldırılması. Mesela siz bir sufiye veya herhangi bir işte cehaleti sebebiyle şirke düşmüş e, bu toplumda insanlara, bir uluhiyet tevhidini, rububiyet tevhidini kolay kolay anlatamazsınız. Hele isim sıfat tevhidini hiç anlatamazsınız. Neden? Çünkü e, siz bu konulara girdiğiniz anda onların bu konuları öğrenebilecekleri alternatifleri vardır. Yani bir insan, yani Hanefi ekolünde yetişmiş, Şafi ekolünde yetişmiş, medrese okumuş adam. Yani bu adam cahilde değil. Yani... E, ...basit cehaletten bahsetmiyoruz... ...mürekkep cehaletten bahsediyoruz... ...yani şirkin... ...ekolünü okumuş insanlar bunlar... ...okumuşlar... ...dolayısıyla... ...tevhidi öğrenmek istediğinde... ...tutup da seni dinleyecek değil... ...yani ben Ebu Hanife'ye bakarım... ...Ebu Hanife yolundan gelen alimlerin... ...söylediklerine bakarım... ...Şafi'ye bakarım... ...onlara baktığı zaman ne yapacak... ...İbn-i ...belki mekaz edinecek... ...Nebebi'yi mekaz edinecek... İşte Hanefilerden İbn-i i̇bn Bunlar Hanefi mezhebinde en büyük alimler. Bunlara bu gibi alimler varken seni mi dinlesin? Ama ittiba tevhidi ne getiriyor insanlara bakın? Yani ittiba tevhidinin davet olarak içeriği nedir? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dışında... Dini beyan etme yetkisi kimsede yoktur. Birinci nokta burası. Onun dışında din adına konuşan kim varsa hepsi Allah Resulü aleyhissalatu vesselama onun getirdiklerine arz edilmek zorundadır. Buna kimsenin itirazı ola olabilir mi? Yani Müslümanım diyen herhangi bir kimsenin buna itirazı olabilir mi? Hangi imam olursa olsun. Bu bir hakikat değil midir? İsterse sahabenin en büyükleri Ebu Vekir radiyalanı olsun. Bir Ömer radiyalan olsun. Bunlar bile Allah ve Resulüne arz edilmek zorunda değil mi? Mesela biz deriz ki, İbn Abbas radiyalanına diyor ki, İbn Abbas sahabe, ben size Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdu diyorum. Siz bana Ebu Bekir Ömer şöyle yaptı diyorsunuz diyor. Başımıza taş yayacak. Bakın Selefin menheci bu. Selefin menheci ittibat tevhididir. İttiba tevhidi kaybolduğu zaman şirk bu ümmete çöreklenmiştir. Dikkat edin. Tarihi araştırın, bakın. İttiba tevhidi ne zaman kayboldu, mezhepçilikler, gruplaşmalar, fırkalaşmalar ne zaman başladı? Şirk bu ümmete çöreklenmiştir. Bu yollarla. Yani belli kimselere Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a eş değer mertebede bir yetki, dini beyan etme, açıklama, tahsis etme, taklit etme yetkisi verildiği zaman, işte onda vardır bir bildiği. Mesela bir ayeti tahsis ediyor. Ayet umumi ama bu alim tahsis ediyor. Ayet sadece şunla ilgilidir, diğerlerini ilgilendirmiyor dediği zaman diyorsun ki bu alim bu ayeti nasıl tahsis eder? İşte vardır bir bildiği. Bize ulaşmamıştır ama onun delili vardır deniliyor. İttibat evi de şunu gerektirir. Kardeşim o alime o delil ulaştığı gibi bize de ulaşmadıkça bizi bağlamaz. O alim o bildiğiyle kalsın. Varsa bir bildiği Allah'a ona göre hesap verecektir. Ama o bildiğini bize ulaştırmadıkça o alimin sözü bizi bağlamaz. Sadece Allah'tan ve Resulü'nden gelenler e, dinde bağlayıcıdır. Dini hükümlerde, akide esaslarında, e, fıkhi meselelerde, helal haramda, hatta müstahaptan mekruhtta. Yani bunların hepsinde. Bunlar olmadan din adına hüküm söylemek, şu helaldir, şu haramdır, şu müstahaptır, şu farzdır, şu e, menduptur neyse artık o efal mükellefin e, terimleri neyse, bunlar ancak Allah'tan ve Resulü'nden gelenlerle mümkündür. Alimlerin kendi kanaatlarıyla söyledikleri deliyle muhtaçtır. Bu esası yerleşmedikçe e, bu şirk öne alınmaz. Burada Allah Azze ve Celle'nin, işte bakın, mesela bizim şirke karşı çıkarken, e, bütün Müslümanlar, Müslüman olmaları hasebiyle La İlahe illallah Muhammedun Resulullah'ı kabul etmiş olmaları gerekiyor Müslüman olmak için. Bu sözün içeriği açıklanırsa, tevhid anlatılırken La İlahe illallah ne demek? Muhammedun Resulullah ne demek? La İlahe illallah'ın açıklamasını mecbur olarak Muhammedun Resulullah, Allah'ın Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yapmak zorundadır demek. La İlahe illallah Muhammedun Resulullah. La İlahe İllallah'ı bize açıklayan Muhammed aleyhissalatu vesselam olmadı. Tevhidi açıklayan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olmalı. Şirki açıklayan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam olmalı. Ki Allah onu vefat ettirmeden önce bu dini kemale erdirmiştir. O din kemale erdikten sonra, en son Maide 3. ayetin nazil olmasından sonra yani, artık bu dine yeni bir tevhid, yeni bir şirk, yeni bir müstahap, yeni bir mekruh, yeni bir helal, yeni bir haram söz konusu değil. Hepsi or orada, Maide 3'ten önceki yani. O ayete kadar olan dönemdekidir. Ondan sonra artık din söz konusu değil. Ondan sonra olanlar dinden değil. Ondan sonra olanlar işte o dinde olana arz edilir. O dinin kabul ettiği kabul edilir, reddettiği reddedilir. O dinin bize öğrettiği kalıplara göre işte eşya da asıl ibahadır. İbadet de asıl haramlıktır. Yani din meşru kılmadıkça kişi kafasına göre ibadet edemez. Gitti mi Sufilerin e, doktrinlerinin yarısı? Gitti. Şiaların, doktrinlerin yarısı gitti. Hatta diğer bütün e, bidat fırkalarının, bidat mezheplerinin doktrinlerin yarısı gitti. Öbür yarısı, onun dışında, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dışında, bu dini beyan etme, tahsis etme, takhit etme, genişletme, eşyada asıl ibahadır. Bu nereden alınıyor? Yine kitaptan ve sünnetten. Yani ne demek? Yani bu konuda daha önce Enam suresinde de tefsirinde aktardık ilgili rivayetleri. Yani Allah'tan bir delil olmaksızın, işte şuna helal diyen kim, haram diyen kimdir yani? Bu gibi ayetler, bu mahalledeki ayetler. Diğer bir bidat fırkasının da beli kırıldı. Şimdi ittiba tevhidi bu sebeple en önce anlatılması, önce anlaşılması, sonra anlatılması, yaşanması... Gereken tevhiddir. Yani la ilahe illallah Muhammedun Resulullah'ın kendisi zaten ittiba tevhidinden ibarettir. Sahabe ittiba tevhidi üzereydi. Tabi'in ittiba tevhidi üzereydi. Onlara güzellikle uyan tabi'in ittiba tevhidi üzereydi. Bu esas kaybolduğu zaman şirk yayıldı, bidatlar yayıldı ve bizim mücedditler dediğimiz, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam her yüz senenin başında mücedditler gelecektir diye bildirdi. Bu mücedditlerin de yaptığı iş tekrar insanları ittiba tevhidine yöneltmek olmuştur. Yani dini asli kaynaklarına döndürmek, asıl saadetteki e, İslam anlayışına ve İslam yaşantısına dönüş yapmak, ondan sonra çıkanları bu yaşantıya arz etmek, mevcut olanları kabul etmek, eğer asıl saadette mevcut değilse diğerlerini reddetmek şekilde tarihte böyle cereyan etmiştir. Ve onlara Allah... E, İmkan vermeyi dilediği zaman bu müceddit dediğimiz kimseler yönetim sahibi olmuşlardır. Yani dünyayla beraber, dünya mülkiyetiyle beraber dinde de bir otorite sahibi olmuşlardır. Yani işte mesela Ömer bin Abdülaziz, Rahimallah, halife. Yani düşünün Emeviler gibi kapkara bir dönem. Ömeviler gibi kapkara bir dönem içerisinde Ömer bin Abdülaziz Rahimullah gibi birisi Allah dileyince oluyor. Ömer bin Abdülaziz gibi birisi halife oluyor. Bu işte İmam Zühri gibi bazı din imamlarını ön plana çıkararak bunların e, hadis ilmine hizmet etmelerini sağlıyor. Bu sayede hadisin sahih olanıyla olmayanı ayırt ediliyor. Çünkü İttiba Tevhidinin esaslarından bir tanesi, dayandığın delillerin sayı olmasıdır. Zayıf delilere değil. Şimdi herkes, İbn Abbas Radyalı'nın mesela bir yerde hadis rivayet ediliyor, dinlemiyor bile. Yani bir sahabe, hadis, bir sahabeden hadis aktarıyor birisi, tabi'inden birisi. İbn Abbas dinlemiyor bile. Şaşırıyorlar. Yani İbn Abbas burada hadis okunuyor, niye dinlemiyor diye. Diyorlar ona, sen neden ilgilenmiyorsun? İbn Abbas Radyalı'nın diyor ki, eskiden diyor, yani Allah Resulünden işlemler, sahabeler yani birbirine güvenirdi, rivayet ederlerdi. Ama diyor şimdi diyor hırçın develere de, uysal develere de biniyorsunuz. Yani kimden aktardığınıza, yani artık Allah Resulünden aktarılanlara çok güven olmuyor. Herkes Allah Resulü'ne nispet bir şeyler rivayet ediyor diyor. Buna uyarı da bulunuyor yani. Herkesten hadis alınmayacağına. Sahih hadise dikkat edilmesi gerektiğine. Ali Radiyalan'tan rivayet edilmiştir. İşte e, bu din, bu isnat dininizdir. Hadisler dininizdir. Kimden aldığınıza dikkat edin. Sonra bu İbn-i Sirin Tabi'nin büyüklerinden. Sonra Tebev-i Tabi'nin dönemi, i̇bn Mübarek gibi e, isnada dikkat çeken, yani hadislerin sayıh olanına e, sarılmak gerektiğine, sayıh olmayanlarından da teberri etmek gerektiğine. Çünkü bu din. Yani dinle ilişkilendiriliyor. Bu dindir. Dininizi kimden aldığınıza dikkat edin kaynakların sağlam olsun. Kaynakların sağlam olması, sahih hadislere dayanılması bu ittibat evinin zorunluluklarındandır. Peki kaynakların sahih olması ne demek? Yani buna e, riayet etmek ne demek? Bu mutlaka ve mutlaka ilimle iştigal etmenin mecburiyeti demektir. Mesela biz diyoruz ki ehli hadis yani doğru yolda olanlar ehli hadistir. Neden ehli hadis? Çünkü ehli hadis Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a, hatta sahabelere ve tabi'ine, yani e, hem merfu, hem mevkuf, hem makdu rivayetlere hakim, bunların sayıh olanını sayıh olmayanından ayırt edebilen, ravilerin durumlarını bilen kimseler demektir ehl hadis. Onlara ittiba eden, yani delillere ittiba eden kimselerdir. Her ne kadar bazı kimseler yani ehli hadise nispet edilse de eşari olanları var, ne bileyim e, maturide olanları var belki, sufi olanları var hadisçilerden. Bunların ehli hadisli mecazidir. Tıpkı zamanımızda bazı kimselerin işte selefiyiz derken aslında mecazi bir selefilik. Veya ehli hadisiz derken hadisle hiçbir alakaları yok, bu tamamen mecazi. Ehli hadis olmak ittiba tevhidinin zorunlu bir gereğidir. Ehli hadis olacaksın. Ne demek bu? Hadis ilmi konusunda yüzeysel de olsa bir bilgin olacak. En azından e, sahih hadis konusunda zayıf veya sahih hükümlerinde kime e, itibar edeceğini, kime itibar etmeyeceğini bilebileceksin. Yani buraya toplanan bu topluluk sırf benimle arası iyi olduğu için veya beni sevdikleri için veya benimle ilgili bir menfaatleri olduğu için mi acaba benim söylediklerime itibar ediyor? Yoksa gerçekten e, burada e, ilmi bir şey var. Yani benim burada Ebu Muaz'ın söylediğine itibar etmem. Şuna itibar etmeyişim, şu sebepten diyebileceğim bir gerekçesi var mı bu topluluğun? Bunu sorgulaması lazım. Biz Elbani'ye itibar ederken, Şuhabel Arnavut'a itibar etmezken, Bunda gerekçemiz nedir? Neden buna itibar ediyoruz da neden buna itibar etmiyoruz? Ehli hadisim diyen bir insan en azından bunu bilmeli. Evet, e, rical bilgisi konusunda, e, işte Arapça'da e, mevcut olan rical kaynaklarına dair vukufiyeti e, herkesin iyi bir derecede olmayabilir. Ama en azından e, hadis usulü, mustalah ilmi, e, bu konuda şöyle yüzeysel de olsa bilgisi olmalı ki, şu muaddis, şuna zayıf derken, şu beriki sayı derken, bu neye dayanarak sayı demiş, bu neye dayanarak zayıf demiş, bunun gerekçelerini bilsin ve hangisinin isabetli olduğuna dair en azından e, bir kanaat sahibi olsun. Yani herkes muaddis olsun demiyoruz. Ama en azından bu şekilde ilimle haşır neşir olmak lazım. Evli hadis bir Müslüman evinde Bukhari, Müslim gibi, diğer Sünen kitapları gibi, kitaplar olmak zorunda. Sen bir hayat yaşıyorsun. Neye göre yaşıyorsun bu hayat? Abdest alacaksın, namaz kılacaksın. Bunu işte ilmel var. Böyle değil. Senin bütün ilişkilerini düzene sokan bir sistem. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam sünnet. Yatarken nasıl yatacaksın? Kalkarken nasıl kalkacaksın? Hanımınla ilişkin nasıl olacak? Çocuğunla ilişkin nasıl olacak? Çocuğa kaç yaşında neyi öğreteceksin? Nasıl ödüllendireceksin, nasıl cezalandıracaksın? İnsanlarla ilişkilerin hangi seviyede olacak? Ticari ilişkilerin ne seviyede olacak? Senin aldığın, sattığın şeyleri bile hadis teker teker belli bir düzene sokuyor. Neyi satabilirsin, neyi satamazsın? Neyi satın alabilirsin, neyi alamazsın? Bunların hepsi madem ki bize sünnet kaynaklı olmak zorunda, yani biz sünnete dayanmak zorundayız. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba etmek zorundayız. Ama senin evinde hadis kitapları yok. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisleri varsa bile eğer okumuyorsan, günlük olarak ders edinmiyorsan ahlak babından olsun, edep ve ahlak babı, ibadetler babından olsun, ticari muamelat babından olsun, hangi konularda olursa olsun, eğer Müslüman, Günlük 5 tane hadis kendisine prensip edinir, okur. 10 tane okuyabildiği kadar, 20 tane, 30 tane neyse artık. Herkes kendi durumuna göre, vakit ayırabilmesine göre bunu vazife edinmeli. Bunu yaparsa eğer bilmediklerinden, bilmeyerek yani o ana kadar öğrenmediği için yaptığı yanlışlardan Allah'ın onu muaf tutması, bundan dolayı bağışlaması umulur. Ama böyle bir çaba yoksa, yani mevcut e, hali hazırdaki pozisyonunda yapabileceklerini yapmıyorsa... İhmal ediyorsa, gevşek davranıyorsa yani Allah Azze ve Celle'nin ayetinde onlar bizim emirlerimizi terk ettiler. Bugün biz de onları terk ederiz. Yani ayetteki tehdit açık. Bunlar bu hayatta yapılmak için. Yani bu hayat Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşadığı İslam'ı yaşamak için var. Yani bizim yaşamamız için var. Bu ancak bununla mümkün. Bizim ilimle irtibatımızla, sünnetle irtibatımızla mümkün. Bu bizim hayatımızda yoksa biz başka bir hayat mı umuyoruz? Yani ahirette mi yapacağız bunları? Ölünce yapamayacaksın artık. Cennete girsen yapamayacaksın. Bu hayat dünyada var yani. Bu imtihan bu dünyada var. Bizim çabalarımız bunun için olmak zorunda. Allah Azze ve Celle defaatle yani dünyayla ilgili Müslüman'ın, insanın, beşerin endişe edebileceği ne varsa bunlara kefil olduğunu bildiriyor. Ve diyor ki tevekkül edin. Sağlam yere tevekkül edin. Allah'a tevekkül edin. Eğer bu tevekkülü sağlarsan, yaparsan Allah senin dünya işlerine, korktuğun şeylerden seni emin kılacak. Sen himmetini, bütün gayretini ahirete yönlendir. Yani Allah'a kullar yönlendir. Kitabın ve sünnetin bizi yönlendirdiği şey bu. Ama biz Allah Azze ve Celle'ye güvenmez gibi yani Allah böyle diyor da bakalım gerçekten öyle mi dercesine yani Allah'a tevekkülü sorgularcasına hareket edersek dünya hayatımızı gözden geçirelim yani. Acaba Allah böyle diyor da acaba gerçekten yani beni korur mu? İşte kim Allah'tan sakınırsa ona ummadığı yerden kapılar açarız. Beklemediği yerden rızıklandırırız diyor Rabbi, ama acaba gerçekten öyle mi? Yani böyle bir tereddütle yaşayan bir Müslüman olamaz. Yani Allah'a tevekkül Evet, Allah ne buyuruyorsa öyledir. Ne buyuruyorsa doğrudur diyerek teslim olmakla gerçekleşir. Bu teslimiyet olursa yani Allah Azze ve Celle dünyada da ahirette de senin iki yakanı bir araya getireceğini vaat ediyor. Ama böyle yapmazsan bilakis Allah senin işlerini dağıtacak. Yani sen tereddüt mü ediyorsun Allah'a tevekkül etmekte? Bu tereddütü sen gösterirsen Allah senin işlerini dağıtır. Dağıttıkça dağıtır. Sen topladıkça o dağıtır. Senin yakan bir araya gelmez. Yani Zeyd bin Erkan ve İbn-i Mesud gelen hadislerde bir de Enes Radyalan'tan başka bir tariki var. Bu açıkça bildirilmiş. Yani sen bütün himmetini bana kulluğa odakla diyor Allah Azze ve Celle. Böyle yapmazsan fakirliğini iki kaşının arasına koyarım. Yani sürekli sen kendini fakir, sürekli yani dünya için çalışmak zorunda hissedersin. Onun peşini bir türlü bırakamazsın. Bizi bizden iyi bilen Allah azze ve celle, bizim nelerle imtihan edileceğimizi en iyi bilen Allah azze ve celle bunu bu kadar açık, net bir ifadeyle Resulünün dilinden bize bildirmiştir. Kitapta da, sünnette de. Ayetlerde bu konuda açık. İşte bunların hepsi aslında tevhidle alakalı konular. Yani bu misalini verdiğim şey yani Allah'a tevekküldeki problem. Tevhid alakalı değil mi? Yani sen düşün, sana e, dünyada peşin, gözünün önünde, peşin bir şekilde vaatte bulunan bir ticari, e, mal sahibi bir ortağın veya patronun. Ona güvendiğin kadar Allah'a güvenmiyor musun? Bak, tevhidle ne kadar alakalı? Sen Allah'tan mı yardım istiyorsun? Dünyadaki Allah'a muhtaç mahluktan mahiyete dikkat edin. Hangisi Rablerine yakın olacak diye vesile ararlar? O da senin gibi mahluk. Yani mal sahibi olabilir, mülk sahibi olabilir. İmkanlar sahibi olabilir. Ama onun bütün imkanları Allah Azze ve Celle'nin tek bir emrine bakar. O halde bizim tevekkül edeceğimiz, güveneceğimiz, kalbimizi bağlayacağımız yer yakane, mülk sahibi olan Allah Azze ve Celle olmalı. Yani burada bu ayetlerde sanki sadece işte putlara seslenen veya sadece kabirlere seslenen, ölülerden yardım isteyen e, sufilere sesleniyor gibi de algılamamak lazım. Müslümanın kalbinin Allah'tan gayrına bağlandığı her şeyde bir ibadet söz konusudur. Allah'tan gayrına bağlılık söz konusudur. E, din ise, La İlahe illallah Muhammedun Resulullah sözü ise bize Allah Azze ve Celle'yi e, isim ve sıfatlarında, kudretinde, azametinde, rububiyetinde ve uluhiyetinde birlemeyi Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a da şeriata, Allah'ın gönderdiği dine ittibada, uyma konusunda, ibadetleri eda etme konusunda Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı Resul olarak birlemeyi gerektirir. Yani hayat kesinlikle çok bilinçli bir şekilde yaşamayı gerektiriyor. Bu bilinçten saptığın anda bilerek veya bilmeyerek batıllara düşersin. Ee, i̇bn Mesud Radyaland'dan gelen bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şu duayı öğrettiği, yani e, Allah'ım bilerek e, sana şirk koşmaktan ve bilmeden sana şirk koşmaktan sığınırım diye, yani insanın bilerek de şirk koşması söz konusu, bilmeyerek, yani farkında olmayarak da şirk koşması söz konusu. Yani bunlar mümkün. E, bizim dünyadaki bulmuş gayemiz, yani son nefesimize kadar, Tevhidi muhafaza etmek. Son nefesimizde de ölürken Allah e, nasip eder inşallah. Allah'ı tek bilerek La İlahe sözünü bilerek canımızı teslim etmek. Şimdi bu bilerek demek bunun manası şu. Sen e, Allah'ı tek bir ilah olarak bildiğin halde senin hayatın hep Allah'tan başkalarına bağlanarak geçmişse bu bilmenin bir faydası yok. La İlahe şartlarından birisi Sayakide kitabımda o konuyla ilgili bölümde açmıştık zaten şartları ile ilgili. En önemli şartlarından birisi ihlas. İhlas ne demek? Sen Allah'ı bir olarak biliyorsan, rububiyetinde, uluhiyetinde, isim ve sıfatlarında bir olarak biliyorsan, o bildiğin konuda ona muhalif davranmamandır. Eğer bile bile muhalif davranıyorsan zaten ihlası kaybetmişsindir. İhlas olmayan bir amel ise, Allah katında makbul değildir. Yani ihlas tevhide zıttır. İh, ihlası, e, i̇hlası ihlal etmek tevhide zıttır. İhlasın ihlali tevhidin ihlalidir. İşte e, amellerin Allah katında e, kabulü, dinin Allah katında kabulü, bir, la ilahe illallahın gereği olarak ihlas üzere olmak zorunda. Allah'a halis kılınmalı. Allah'tan gayrı bağlanılan şeyleri, Reddetmek, kalpten çıkarmaya bağlıdır. İki, doğruluk. Yani Muhammedin Resulullah. Yani sünnete ittiba ederek, sünnete göre yapmak, bilinç üzere yapmak. Ee, bu da, yani cennet demek ki çok ucuz bir şey değil. Yani bizim canımızdan daha pahalı bir şey. Fakat Allah merhamet ediyor ki, bize canımızdan daha ucuz bir şekilde bize cenneti vaat ediyor. Aslında canımızdan çok daha pahalıdır cennet. Zaten cam bize ait değil, orası ayrı bir konu. Bu ayetin tefsiriyle bugün tamamlayan, çünkü söz uzadı. İbn-i Mesud Radyalan diyor ki, insanlardan bir grup cinlerden bir gruba ibadet ediyordu. Cinler Müslüman oldu ve insanlar da hala cinlere ibadet etmeye devam ettiler. Bunun üzerine bu ayetler indi. İbn Abbas'a yalanmadan kendilerine yalvarıldığı halde Rablerine yakın olmak için vesile arayanlar İsa aleyhisselam, annesi Meryem aleyhisselam ve Uzeyr aleyhisselam'dır. Yani peygamberlerin Allah'a ortak koşulması söz konusu ediliyor diyor İbn Abbas'a diyor bu ayetlerde. Halbuki gerek İsa aleyhisselam, gerek Meryem, gerek Uzeyr aleyhisselam bunlar hepsi de Allah'a yakın olmak isteyen kullardır. Mücahit dedi ki İsa Aleyhisselam'a, Uzeyr Aleyhisselam'a ve meleklere ibadet ediyorlardı. Halbuki bunların hepsi Rablerine vesile ararlar. Yani Rablerine yakın olmak için. Kata de vesile yakınlık demektir dedi. i̇bn Amr radiyalanmadan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müezzinini işittiğiniz zaman, yani ezan okuyanı işittiğiniz zaman, onun söylediğinin aynısını söyleyin ve bana salat edin. Zira kim bana bir defa salat ederse, Allah ona on salat eder. Sonra Allah'tan benim için vesileyi isteyin. Zira o cennette Allah'ın kullarından sadece bir kulun ulaşabileceği derecedir. Ben o kişi olmayı umuyorum. Kim benim için vesileyi isterse, şefaatim ona helal olur.'' Bunu Müslim, İbn-i Uzeyme, Ebu Davud ve Nesai sayısınatla rivayet etmişlerdir. Aslında bu konuda da açıklanması çok uzun sürecek bir şeyler var ama bugün konu uzadığı için giremeyeceğiz. Allah dilerse başka bir yerde bu vesile konusunu izah ederiz. Burada şunu bilelim sadece. Bu vesile Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaat makamıdır. Yani ona Allah Azze ve Celle şefaat etme yetkisi verecektir. merfu hadislerde e, makamul mahmud, seni övülmüş bir makama e, çıkaracak diye vaat edilen makamul mahmud e, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaat yetkisidir. Bunun değeri büyüktür. Dediğimiz gibi bu konu çok geniş bir konu esasında. E, tabiinden, Mücahit Allah'tan. İşte e, Allah Azze ve Celle arşta bir kişilik yer açmıştır. Oraya Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı oturtacak diye e, aktarılır. E, Mücahit Rahimullah'tan bunun tarihlerinin genelinde Leys bin Ebi Süleym vardır. Leys bin Ebi Süleym zayıftır ama maalesef e, menhece dair önceki eserlerde kim bu? bunu inkar ederse, işte o cehmidir gibi ağır ithamlar söz konusu edilmiştir. Biz bir batılı kimden gelirse gelsin, savunmayız. Yani her ne kadar işte arkasında Ahmet bin Hanbel de olsa, Yahya bin Mayin de olsa veya İbn-i Zeyme gibi değişik imamların ismi de geçse, din ve akide sadece dediğimiz gibi sahih hadislerden alınır. Sahih hadislerde bu geçmiştir. Yani sahih hadislerde Vesile, makam Mahmut Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaat makamıdır. Hem biz diğerini inkar etmiyoruz. Yani Allah Azze ve Celle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı arşa oturtur mu, oturtmaz mı? Kesin olarak ne oturtur deriz, ne oturtmaz deriz. Mücahit Rahimullah'tan gelmiştir bu. Leis bin Ebi Süleym dışında başka bir tarikaya de gelmiştir. Yani takviyeden eden yollar var. Atabi bir abah yoluyla da gelmiştir. Yine Abdullah bin Selam radıyallahu anh'den de buna benzer bir şekilde bir ifade nakledilmiştir. Yani biz böyle bir şeyi inkar etmeyiz ama ispat da etmeyiz. Çünkü akide meseleleri tevkifidir. Yani bu akılla veya zayıf rivayetlerle, reylerle, görüşlerle söylenebilecek bir şey değil. Yani o rivayet sayı olsaydı veya Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'dan dayana olsaydı o farklı bir konu. Fakat merfu hadislerde çok açık bir şekilde bana vaat edilen makamun Mahmut vesiledir. O da ümmetine şefaat etme yetkisidir diye. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan böyle geldiği için biz bunu tercih ediyoruz. Yoksa e, kitapla ve sünnetle veya seleften yani sahabeden gelen bir şey olsa böyle bir şey biz inkar etmeyiz. Ispat ve nefi e, tamamen tevkifidir bu konularda. Kaybi meselelerdir. Bu sebeple temkinli hareket ederiz. Büyük imamlar bile bu konuda şiddet sözler söylese biz delile bakarız. Yani kitap ve sünnet delilleri esastır. 58. ayet ne kadar ülke varsa hepsini kıyamet gününden önce ya helak edecek veya en çetin bir şekilde azaplandıracağız. Bu kitapta yazıldır. Allah azze ve celle bunu yazmış yani. Bu kaçarı yok bunun. Mücahit dedi ki, onlar ya helak edecek ya da azaplandıracaktır. Yeryüzünde hiçbir memleket yoktur ki mutlaka öldürülme veya başka belalara maruz kalacaktır. Katade dedi ki, sizin de işittiğiniz gibi Allah'ın takdiri mutlaka yerine gelir. Emrini terk edip Rasullerini yalanladıklar zaman ya ölümle helak eder ya da köklerini kazıyan bir azap ile helak eder. İbn-i Zeyd Rahimullah dedi ki, kitab ile umul kitap yani levhili mahfuz kast edilmektedir. Allah Azze ve Celle izin verirse bir sonraki derste İsra Suresi 59. ayeti, ayetlerin gönderilme sebebi nedir? Bu başlıkla inşallah devam edecek. Subhanekallahu mevbi hamdik ve eşhedü en la ilahe illa en tevateke ve estağfurke ve tu